bir konumuz olacak Chicago Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Akarca ile Ali Bilgen'in bizim Açık gazete adına yaptığı bir söyleşi oldu <gülüyor> yaklaşan seçimleri de göz önüne alarak Ali Akarca'nın üzerinde çalıştığı önemli konulardan biri Türkiye'de seçmen davranışları tarihsel süreç içinde. Ve işte burada stratejik oy verme, yerel seçimde uyarı oyları verme, taraf değiştirme ekonomik performansa göre vesayet rejimi yerleşiklerle göçmenlerin oy verme çatışması Avrupa Birliği meselesi gibi konular yargının ülkedeki rolü Kürt açılımı ve oy davranışları. Ve toplumdaki değişimleri hangi partilerin iyi okuduğuna dair ilginç bir sohbet iki bölüm halinde yayınlayacağız. Açık radyo, açık e, gazetedeyiz ve konuğumuz e, Profesör Doktor Ali Akarca. E, Akarca e, uzun yıllardır yurt dışında Birleşik Devletler Chicago Üniversitesi'nin ekonomi bölümünde e, çalışıyor. Ve Türkiye'ye yönelik özellikle seçmen davranışlarına yönelik çalışmalarıyla, e, akademik çalışmalarıyla biliyoruz. Bugün bu konu üzerine eğileceğiz. Hoş geldiniz Ali Hoş Bey. Ben tarihsel olarak meseleye baktığınızı biliyorum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 Büyümeye olan tepki kadar değil onun altıda biri kadar yani e, büyümedeki yüzde birlik artış e, kişi, kişi başına düşen milli gelirdeki yüzde birlik bir artış iktar partisine e, 0.77 yüzde 0.77 kadar yani yüzde birden az e, bir oy getiriyor. Buna karşılık enflasyondaki yüzde birlik artış e, oylarını 0.2 yüzde 0.2 oranında düşürüyor. Yani aynı oranda değil. değil. Fakat ikisinin de etkisi var. Bu istatistik olarak da anlamlı çıkıyor bu. <gülüyor> Sadece son yıl bir, bir yıla bakıyor. Son bir yıldaki ekonomik politikalarındaki evet. iktidarı değerlendirip i̇şte, oy veriyorlar seçmenlere. Bir, bir o yani o, o durum bir de e, enflasyona daha az ağırlık vermesi seçmenin. <gülüyor> bu seçim ekonomisi dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor. Yani seçim ekonomisi yaptığı zaman iktidarlar iktidara kızmak yerine seç, seçmene kızmak gerekiyor. Çünkü e, iktidar <gülüyor> ...seçmenin oyunu almak istiyor... ...seçmen de o şekilde ödüllendiriyorsa... ...onlar da o şekilde davranacak... ...yani bu değişen bir şey değil... ...eski, eski iktidarlarda da oluyordu... Evet. ...değişik şekillerde oluyor ...Türkiye tarımsalken... ...subansiyon veriyorlardı... Evet. ...destek fiyat desteği veriyorlardı... ...şimdi Übre kömür dağıtıyorlar evet. işte... ...televizyon o veriyorlar... Evet, öyle, ...o şekilde oluyor... ...yani iki, ikinci... E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 Evet. Oylar aktı, merkez sağ olup olmadı bile o dönemde Aşırı sağdan da yani MHP'den de hı hı. ANAP'tan hı hı. da geçişler Doğru yol oldu. partisinden geçişler oldu ve temelli geçişler yani oldu Buna benzer bir şey 1950'lerde oldu 1946-50 arasında oylar CHP oylarının önemli bir kısmı Demokrat Parti'ye kaydı Fakat orada kalmadı 50'den sonra da devam etti 54'e kadar e, Aynı durum şimdi oldu 2002'de büyük miktarda oy AKP'ye kaydı Fakat orada kalmadı 2007'ye doğru da devam etti Dolayısıyla 2007 seçiminin ve 1954 seçiminin özel bir durumu var. Yani onları incelerken sadece ekonomik faktörlere bakmak yeterli değil. Ya Başka nelere bakıyorsunuz? İşte yani bu hı hı. kayma oldu. Kaymanın tabii sebeplerine girebiliriz istiyorsanız. Ee, bu çok önceden başlamış, geriye baktığımız zaman hı hı. görebiliyoruz. O zaman içindeydik, fark edemiyorduk. Ee, 1987'den beri bir seçmende hoşnutsuzluk görünüyor. Ee, şöyle yani 1987'den itibaren 2002'ye kadar her seçimde başka bir parti birinci olmuş. Evet. 91'den beri de her seçimden sonra değişik kombinasyonlar, koalisyon evet. olmuş. Yani bütün partiler denenmiş vaziyette. Hı hı. Ve seçmen bundan hoşnutsuz e, çok miktarda yolsuzluk biliyorsunuz ortaya çıktı. Ekonomik performans iyi değil birçok krizler geçirdi. Çok ülke. yüksek bir ee, enflasyon üstünde. Enflasyon yüksek oldu.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 E, CHP bunların hepsi oy kaybetti. Orada belediyeleri elinde bulunduran partiler. DSP'nin MHP'nin aşağı yukarı hiç belediyesi yok orada. E, onlara da fatura çıktı. 2002'de Topyekün, yani 99'da meclise giren partilerin tümü tasfiye edildi seçmen evet. tarafından. 110 baraj altında kaldı. E, Fazilet Partisi Buna zaten siz, İşte Dediğiniz o taraf değiştirme, taraf değiştirme. böyle oluyor. E, aynen. Yani bu şekilde oldu ama 2007'ye doğru devam etti. Yani 2002'de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 zilahlı e, Kuvvetler, Yargı, Vesayet Rejimi Kurumları evet. diyebileceğimiz kurumların çatışmasıyla geçti. Bu iktidar ve muhalefet partilerine bu çatışma e, ne şekilde etkiliyor evet. ki 2007'de olumlu? Evet. E, Biraz önce stratejik oylamadan bahsetmiştik. Hı hı. Demiştik ki iktidarın gücü çok fazlalaşmasın, diktatörleşmesin diye. Taraftarlarının bile hı hı. bir kısmı başka partilere kayıyorlar denge sağlamak için diye. Benim görebildiğim kadarıyla bunun tersi oldu. Yani seçmen stratejik davrandı.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 ile iktidar arasında hatta arada bir yığın yargılamalar var evet. askeri e, erken açısından yer alan yargıyla bitiş bir çatışma şu anda da devam ediyor. Evet. Bu süreç e, din iktidara e, katkısı e, var mı olumluya da olumsuz olarak seçimi yani bunu tabii istatistik olarak araştırmış değilim ancak e, Hı -hı. yani aynı mantığı kullanaraktan Kullanarak. e, şunu söyleyebiliriz yani iktidarın dik durması yani diğer iktidarlarda olduğu gibi şapkasını alıp gitmemesi tabii onlara bir puan kazandırıyor o muhakkak hı hı. E, bir ikincisi bu Kürt açılımı ya e, demokratik açılım denen olay yani o da iktidar onu dengeli yaparsa kendisine faydası olabilir yani dengeliden kastım şu e, biz Cem Başlevent'le yaptığımız bir çalışmada hı hı. Bilgi Üniversitesi'nden İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden e, Türkiye'yi kümelere ayırdık illeri kümelere ayırdık seçmen davranışları bakımından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 ee, şöyle diyeyim İzmir'den Adana'ya doğru bütün sahildeki illeri alalım. Hı hı. Ee, bir de e, şeyi, Trakya'dan Ankara'ya doğru uzanan yani Bursa'yı, Bileci'yi işte Barmara e, Denizi etrafındaki illeri aldığımız zaman o bölgede oradaki iller dahil o 16 il oluyor hepsi. Oradaki insanlar Türkiye nüfusunun %75'ini içine alıyor. Pardon ve bunu bir daha tekrar eder misiniz? Bu 16 il Türkiye nüfusunun %75'i ve bu İllerdeki hemen hemen yarıya yakın yani yüzde 47'si göçmen. Yani o hmm. ilde doğmamış kişiler. Bu illerdeki göçmenlerin oy verme durumu yani netice son derece etki yapıyor. <gülüyor> yani göçmenlerin nasıl davrandığını bilmeden <gülüyor> Türkiye'deki siyaseti anlamak çok güç. Şöyle diyeyim. İstanbul'da 70 milletvekili var. Yani 2000 şu anda daha fazla olacak herhalde ama 2007 seçimlerinde 70 milletvekili seçildi İstanbul'dan. Bunlardan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 gene e, sizin derginizde işletme, iktisat işletme finansı da yayınlanan Aralık 2009'da yayınlanan araştırmamızda e, 2007 konuda e, anketine dayanaraktan seçmenlerin, AKP oy veren seçmenlerin neye dayanarak verdi Hı -hı. neyi beğendiğini bakmıştık. Orada ortaya çıkan bütün partilerden gelen oyları birleştiren faktör, yani AKP'ye kayan oyları birleştiren faktörün birisi ekonominin iyi olması, ekonomik performanstan memnun olmaları. E, i̇kincisi Avrupa Birliği'ne yönetim sürecinde reformlar yapılmasını <gülüyor> tasvip etmeleri. Şimdi o azalmış olabilir tabii. Evet. Biraz yavaşladı. Ee, bir de tek parti iktidarı istemelerinden evet. ileri geliyor. Yani Koalisyonlardan e, yorulmuş bir 20 evet. 15-20 sene var. Evet, ki. hem koalisyonlardan yorulmuş hem de koalisyonlara da herhalde şey kanatı var. Evet. Ee, yolsuzlukların daha yüksek olacağı olacağı işlerin yapılmayacağı, mesuliyetin e, e, ilgili tarafa çıkartılmayacağı faturanın falan gibi hisler var. E, yani mesela koalisyon olma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 Hı hı. Oradaki şeyi, Şehitler, oyları kaybetmeye ölümlen. o tabi açılımın aleyhinde olanları kızdırıyor yani hı hı. O kendi temelindeki muhafazakar milliyetçi oyları kaybetme tehlikesi belirliyor yani Batı'da e, Doğu'da da yaranamıyor yani çünkü doğu, Batı'daki şey, Doğu uzantıların da İki tarafı etmiyor. birden kaybetmek hı hı. iki tarafı birden kazanmak mümkün hı hı. E, şimdi mesela Doğu Anadolu'da e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin fazla bir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 kişilerden gelen oylar Mütekim, bir takım kasaba ıı, ayaklanmaları isyanlar evet, evet, o, o, o, olağanüstü olaylar Bunlara da bunu onlarda görüldü. Evet, tabii de gruplar var. Hı -hı. Hatta e, doğudan gelen Türk de mesela rahatsız ediyor. Bulgaristan'dan Türkler geldi mesela o da bir sürtüşme yaratabiliyor Hı -hı. yani. Hı -hı. Sadece etnik mesele değil bu. Yerleşikle göçmen kavgası bütün ülkelerde.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 barınacak falan falan tabi eşme hemşeri olması o masrafları biraz azaltıyor ama tamamen sıfıra indirmiyor tabi Evet açık gazetede... bu günün konu Chicago Üniversitesi'nden ekonomi bölümü öğretim Üyesi... Illinois Üniversitesi'nden Daha doğrusu Chicago'daki Profesör Doktor Ali Akarcaydı kendisiyle Ali Bilge bizim için konuştu açık gazete için ve Türkiye'deki seçmen davranışları, tarihsel süreç içinde yaptığı araştırmalarla bu seçimlerin de yaklaştığını söyleyebileceğimiz bir dönem içinde önemli olabilecek konuları kendisiyle konuşma fırsatı bulduk. Yarın da devam edecek bu program. Ve Ali Akarca, Türkiye'deki son gündeme gelmiş olan siyasi Tartışma konularının bir kısmını da seçmen davranışlarına nasıl yansıyacağı açısından değerlendirmelerini bize anlatmaya, bizimle paylaşmaya devam edecek.